95.0 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Benim İçrahim. Ben de Ömer Madra. Ve destekçimiz Ali Ottoman'a teşekkür ediyoruz programa başlarken. Evet yaklaşık bir buçuk aya yaklaştı. Ee, deprem sonrası bölgede Narmanmaraş ve çevresindeki büyük depremlerin ardından gündemi takip etmeye çalıştık. Bu arada da e, çok sayıda e, iklim kriziyle ilgili... Haber birikti. Bugün birazcık e, iklim kriziyle ilgili ve diğer e, dünyadan önemli haberlerle e, haberleri konuşacağız açık yeşilde. E, ancak e, onlara geçmeden önce aslında yine e, iklim kriziyle ilgili ama aynı zamanda da deprem bölgesiyle ilgili bir son dakika haberiyle başlayalım. E, dün gece e, Şanlıurfa'da çok büyük bir sel e, yaşanmış durumda. E, aşırı yağışların ardından pek çok e, ev ve iş yerini ve ekili alanları su basmış. Hatta Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisinde su basmış ve hastalar üst katlara taşınmış. Valilikten yapılan açıklamada da yağışların yarın da devam edeceği e, uyarısı e, yapılmış. Bu haber dün gece 23.48'de Doğan Haber Ajansı'nın geçtiği bir haber. Yani dün gece e, olmuş, başlamış sel. Bugün de 9.38'de bir saat önce güncellenmiş bir haber. Siverek, Kilivan, Suruç ve Viranşehir ilçeleriyle kent merkezinde, yani sadece kent merkezinde değil, ilçelerde de yaşanan büyük bir selden bahsediyoruz. E, acil servisinde sel suları altında kalması ayrıca önemli. okullarda bir gün tatil edilmiş Şanlıurfa'da. Bir gün olması da tuhaf yani bu kadar bir gün sonra da devam edeceğini belirtikten sonra. Evet. Bilmiyorum. Bir gün ne, ne neyi tatmin eder etmek için yapılıyor bilmiyorum ama yeşil Gazete'de evet. ilginç bir şey de akıllara gelebilecek bir soruya ilişkin de bir açıklama var iklim krizi sel krizini sel riskini nasıl artırıyor diye. Yani sel ve kuraklık en tehlikeli doğal afetlerden bazıları diyor ama tuhaf görünse de iklim krizi ikisini de aynı anda etkiyor çünkü iklimin değişmesi suyun gezegen etrafında hareket etme şeklini değiştiriyor yani su döngüsünü de evet. değiştiriyor o da tamamen işleri karma karışık ediyor yani. Bir de şimdi bu selin deprem bölgesinde yaşandığını düşünelim. Yani da depremden etkilenen, en çok etkilenen kent olmasa da etkilenen kentlerden bir tanesi ama e, tabii bu haberde geçmeyen e, ama mesela geçen hafta Kahramanmaraş'taki bir, Afad'ın kurduğu bir çadır kent sel basmıştı. Evet. E, bunun gibi sel olmasa bile e, her türlü yağışta yani benim de Adıyaman'da e, işte Birkaç hafta önce gittiğimde ki gözlemin açık yeşille de konuşmuştuk. Herhangi bir sel düzeyine gelecek kadar aşırı bir yağış olmasa bile çadır kentlerin çoğunu o kadar yanlış bir şekilde kurulmuş durumdaydı ki yani normal yağışlarda bile çadır kentlerin kullanılamaz hale gelme ihtimali var. Ki sık sık bunun da olduğuna dair ufak tefek haberler görüyoruz. Ama çok fazla bununla ilgilenilmiyor aslında yani basında da ee, çadır kentlerin durumuyla ne kadar ilgileniyor bilmiyorum. Son 1-2 haftadır siyasi krizlerle ve seçim kararıyla daha çok ilgilenmeye başladı yine e, herkes. Ve oradaki insanların durumu da aslında biraz seçim gündeminin e, ne kadar etkileyeceği üzerinden tartışılıyor. Yani en ilginç televizyonlardaki şeylerde izliyorsanız yani deprem bölgesi daha çok seçimlere nasıl etkileyecek e, oradaki, oradaki seçmenler ne olacak vesaire gibi konularda e, gündeme geliyor. E, bu da oldukça, hani bu kadar büyük bir felakette bile ne kadar e, kısa e, bir hafızamız olduğunu gösteriyor olabilir. Evet, yani deprem bölgesinde sel olması tabii başka tehlikeleri de akla getiriyor. O da onun da üzerinde senin dediğin gibi pek durulmuyor medyada yerleşik medyada. O da salgın hastalıkları da çok arttırıyor tabii. <gülüyor> Evet, Böyle çok büyük bir tehlike olarak ortada yani... özellikle de e, içme suyu, içme ve kullanma suyunun daha tam olarak şebekeden verilemediği pek çok yer var hata gibi e, yani bilmiyorum diğerlerinin tam olarak durumuna ama hatayı duyduğum için söylüyorum henüz şebeke suyu yok ve hatta Sağlık Bakanı da e, bu şebeke suyunun içilmemesi konusunda uyarı yaptı geçen hafta. Dolayısıyla bu kadar ciddi bir su problemi de varken bunun üzerine bir sel gelirse gerçekten e, çok daha işlerin karışacağı ve salgın riskinin ortaya çıkacağını düşünmek lazım. Evet. Evet. Felaketlerli yani, yapmayalım ama böyle bir tehlike var mevcut. Yani ya. aslında e, afet sonrasındaki yani. Olaylar bunlar zaten hani başka da konuşulacak fazla bir şey yok. Su, gıda, barınma yani aynen, en, aynen. en temel ihtiyaçların karşılanamadığı ve bunun milyonlarca insan için karşılanamadığı bir durum söz konusu. Sonuçta bunlardan bahsetmek zorundayız. Şimdi biraz e, iklim krizi gündemine e, geçersek yavaşça e, üst üste işte yılbaşından bu yana diyelim iki, iki buçuk aydır üst üste ciddi iklim felaketleri yaşanıyor. Tabii bunları açık yeşil konuşma şansımız olmadı ama mesela bir tanesi devam eden bir felaket Hint Okyanusu'nda Afrika'nın doğu kıyılarını vuran, yani güney doğu kıyılarını diyelim vuran Madagaskar, Mozambik ve Malawi'yi etkileyen Freddy siklonu Hint Okyanusu'nda görülen ve Güney yarımkürede görülen daha doğrusu en büyük fırtınalardan bir tanesi olduğu söyleniyor. 100 kişinin hayatını kaybettiği söyleniyor ama bu sayı... Son, olan... son sayı 200'dü. Biz Sabahlin Özdeş'le 200. birlikte Hı. 200 da gördük son dakika. Haber. Ama ne? muhtemelen e, çok Ay, aşağı çok aşağı. daha yüksek evet. çünkü... E, pek çok yere ulaşılamamış durumda. Özellikle Aynen Malawi'de. E, ve, ve kayıplar ulaşır. var tabii. Müthiş kayıp tabii. var. Onlar da hiç hesaba katılmadan verilmiş bir rakam. Yani. Hiç hiç. Sadece hani bulunanlar bunlar herhalde. Dolayısıyla e, ha pardon yüzü e, aşmış mozambik ve Malawi'de. Benim okuduğum haberde de aslında en baştan biri 136 kişi diyor. Demek ki 200'e çıktı. Evet, bu arada e çıktı. E, bu arada bu aynı zamanda en şiddetli olmasının ötesinde en uzun süren e, siklonlardan bir tanesiymiş. Yani şey Madagaskar'ın üstünden geçiyor, Mozambik'e vuruyor sonra geri dönüyor ve devam ediyor. Yani çok uzun süren bir, e, ve çeşitli e, toprak kaymalarını da tetikleyen e, büyük yağmurlar, e, şiddetli yağmurlar getirmiş bir e, fırtınadan bahsediyoruz. 6 Şubat'ta başlamış aslında yani şeyden Endonezya'nın batı kıyılarından çıkıyor 6 Şubat'ta bir ayda yaklaşık Hint Okyanusu'nu geçip güçlenerek geliyor tabii okyanusun üstünden gelirken ve çok şiddetli bir şekilde 4 şiddetinde gelirken sonra vurduğunda 2'ye düşüyor şiddeti ama çok şiddetli bir şey kasırga şey daha doğrusu siklon diyelim. Ve bununla birlikte bir başka e, bu felaketlerin yaşandığı yer Kaliforniya. Kaliforniya'da yaklaşık olarak Aralık ayından beri e, çok sıra dışı bir hava olayı yaşanıyor e, açıkçası. E, özellikle Aralık-Ocak aylarında e, bu... E, atmosferik nehir denen, atmosfer evet. nehirleri denen bir olay evet. yaşanmıştı Mavir. Hırtına sistemi evet çok acayip. 9 tane e, atmosfer nehri yani atmosferde aşırı e, işte su buharı yüklü e, ya da nemli e, bir hava akımının olması gibi bir şey herhalde tanımlanabilir. 9 tane üst üste olmuştu o zaman ve sadece Ocak ayı içerisinde 700 toprak kayması, 500 bin için etkilendiği elektrik e, kesintileri e, ve en az 20 ölü e, vardı. Şimdi bu hala devam ediyormuş. Bu sefer e, Kaliforniya'yı en son yaşanan sellerde 14 kişi hayatını kaybetmiş. 100 bini aşıkın kişi e, bu son olayda e, elektriksiz kalmış ve eyalette acil durum e, ilan edilmiş. Bu da Yeşil Gazete'nin haberi. E, 39 milyondan fazla kişinin e, aşırı hava olayları konusunda tehdit altında ya da uyarı altında olduğu bildirilmiş. Bu bir türlü durmayan ve Kaliforniya tarihinde ya da Amerika tarihinde görülmemiş bir e, olay olduğu söyleniyor. Bir tür kış fırtınası e, şeyi bu. Yani bir dizi kış fırtınası, şiddetli kış fırtınası ve yağış ve e, yüksek dağlarda da görülmemiş e, düzeyde kar yağışı e, görülüyor. Tamamen bir iklim acil durumu olduğunu söylemek lazım. Buradan Kaliforniya'dan Çin'e gidelim. Çin'de de e, görülmemiş bir aşırı sıcak durumu yaşanıyor. E, şu anda Mart'ın işte ilk yarısında Wuhan'da 26 derece e, Beijing'de de 25 derece ölçülmüş. Ki bu normalde bahar aylarında beklenenden 10 derece daha sıcak e, olduğu söyleniyor hava sıcaklığının. E, <gülüyor> yaklaşık 70 gün Lük bir yaz şeyinin ardından geldi diyor bu. Yani 40 dereceye vuran, yaz aylarında 70 gün süren ağır bir kuraklığın ardından geldi büyük bir işte ürün kaybı yaşandı bölgede ve onun ardından kış aylarında da kışın gelmediği ve işte ilkbaharda da yaz sıcaklıklarının yaşandığı bir durum söz konusu. Çin'de de görülmemiş... ...bir iklim felaketi yaşandığı söylemiş. Belki bunlara bir de şeyi ekleyebiliriz... yeni ...bu da oldukça yeni haberlerden biri... ...Brezilya'da da... E, <gülüyor> ...gene Heyelan... ...Manaus... ...Amazonas bölgesinde... ...Heyelan olmuş... ...en az 8 kişinin öldüğü... ...evlerin çok sayıda evinde... ...düzinelerce evin... ...tahribi olduğu haberi var... ...ve bir tane fotoğraf basmış... Flood liste bakıyorum... Hı hı. Orada bayağı biz, biz, bizdeki ya da başka yerlerdeki deprem fotoğraflarını da hiç e, kuvvetle hatırlatan yıkım fotoğrafları var. Ve berbat bir durum yaşanmakta, yaşanmaya devam ediyormuş. Yeni haber bu da. Tabii bu arada bütün bunlara Türkiye'de yaşamakta olduğumuz kuraklığı da eklememiz lazım. Aynen öyle. Ee, Murat Türkeş mesela Murat Hoca... Kasım ayından itibaren çok kısıtlı yağış aldık. Her bölge için tehlike söz konusu ama hala bir tehlike yokmuş ee, gibi, gibi davranıyoruz. davranıyoruz aynen demiş. Temmuz de ayı geldiğinde eyvah diyeceğiz demiş. Ee, bir de deprem bölgelerini düşünelim yani Hı. orada daha hiçbir şey yoluna oturmamışken kolay Hı. kolay da oturamayacakken ama bir de şeyden de bahsedelim yani berbat haberleri üst üste vermek çok hoş olmuyor <gülüyor> bilir ama Brezilya'nın Amazon bölgesinde havzasında şubat ayı rakamı verilmiş. Brezilya'nın e, ulusal uzay ajansı yeni raporunda Brezilya'da Amazon'da Amazonlara yağmur ormanları havzasında e, şubatta yeni bir rekor kırıldığını. Geçen ay e, şimdiye kadar hiç olmadığı 124 mil karelik bir yağmur ormanının yok olduğunu ve yeni yani yeni başkan Luis Inacio Lula Daciova'ya Lula'ya kısacası Lula'ya bu korkunç ormansızlaşmayı durdurma konusunda yani Jair Bolsonaro'un döneminde dorağa çıkmıştı onu düzeltme sözleri verdi çok koruma Lula ama maalesef daha yeni tabii o da görevde ama deforastasyon dedikleri yani ormansızlaşma şeyi bir rekor seviyeye ulaşmış. Evet ya yani Türkiye'de kuraklığa da bir e, kısaca göre dönecek olursak bu Yeşil Gazete'nin çok detaylı bir haberi var. E, şu anda haritalarda daha iyiymiş gibi görülen Ege bölgesinde de kuraklığı başladığı e, söyleniyor. Ege'de yaklaşık olarak metrekare kış aylarında yılda 206 mm yani 20 santim, e, düşen yağış miktarının 12 cm'e düştüğü yani %40 azaldığı yağışlı gün sayısının da 10 güne düştüğü, %60 azalarak 10 güne düştüğü söyleniyor. Yani aslında ülkenin tamamında e, yaz aylarında çok ciddi bir e, sorun yaşanabileceği ve e, ciddi ürün kayıpları da yaşanabileceği söyleniyor. Tabi biz henüz depremle başa çıkamıyoruz. Kuraklıkla nasıl başa çıkacağız? Bütün bunlar hiçbir şekilde şeyin gündemi olmayacak, seçimin gündemi olmayacak. Zaten konuşuluyor bir takım şeyler ama her şey kağıt üstünde malum. Ne olacak bilmiyoruz. Diyelim bir ilginç yine geçen hafta atladığımız ya da önceki haftaydı galiba. Önemli bir habere geçelim. Bu yeni bir uluslararası çevre anlaşması yapıldı. Ee, yaklaşık 15 yıldır görüşmeleri süren e, ve nihayet 4 Mart günü ve New York'taki Birleşmiş Milletler e, Genel Merkezi'nde e, kabul edilen 160 ülkenin e, üzerinde anlaştığı Açık Denizler Anlaşması diye herhalde çevirebiliriz bunu. High Seas Treaty. Evet, yani Açık Denizler Anlaşması. Okyanusların e, ...hiçbir ülkenin egemenlik sahasında olmayan alanlarına belirlendiği isim Haysiyiz. Ve olmama, olmayacak olan. Yani olmayacak hiçbir, olan. hiçbir ülkenin egemenlik alanına girmeyecek. Yani tam anlamıyla bu işte müşterek, ortak müşterek veya müşterekler dediğimiz... ...şeyin en tipik örneklerinden bir tanesi. Yani herkese ait ve hiç kimseye ait değil. Bu bölgedeki hem biyoçeşitliliği ilgilendiren hem koruma alanlarını ilgilendiren ama aynı zamanda bu denizlerde, açık denizlerdeki e, genetik kaynaklardan e, işte sadece balıkçılıkla değil yani bütün diğer kaynaklardan, biyolojik kaynaklardan kimlerin nasıl yararlanacağını da çünkü tamamen denetimsiz bir şekilde şirketlerin sömürü alanına dönüşmüş durumda. O bölgelerde yaşayan aslında okyanus ülkelerinin daha fazla yararlanmasını sağlayacak bir anlaşma. E, bu kadar uzun sürmesinin temel nedeni de bu aslında. Yani koruma alanı ilan edilmesi Bu burada en önemli şeylerden bir tanesi işte geçen Aralık ayındaki e, daha önce de konuştuğumuz e, yeni kopunda e, COP15'teki alınan 30x30 anlaşması yani karaların ve denizlerin %30'unun koruma alanı ilan edilmesiyle ilgili anlaşmayı tamamladığı söyleniyor. Çünkü denizlerin %30'unun koruma alanı ilan edilmesine dair şeyler içeriyor. Hükümler içeriyor. Galiba 300 maddeden falan oluşan çok devasa bir anlaşma evet. bu. Ve tarihi anlamda. Tarihi bir anlaşma. Ee, ama işte en büyük yine bu 15 sene sürmesinin nedeni o herhalde. Çünkü yaklaşık olarak okyanuslar yani bu açık denizler 600 milyon insanın geçim kaynağını oluşturuyor. Bunlar tabii genellikle yoksul ülkeler ya da gelişmekte olan ülkeler. Bunların, e, bu alanların herhalde şirketlerin şeyinden kurtarılması ve o ülkelerin haklarına e, yarar sağlamasıyla ilgili hükümler daha çok tartışma oluşturulmuştur. Ve da. tabii tazmin, yani destek de verilmesi lazım. Bu deniz tabii. korunmasından meydana gelen ülkelerden eksikleri olacaktır, kayıpları. Evet. Bunlara da destek verilmesi gerekiyor tabii. Evet, bu önemli bir e, anlaşmaydı yine e, biraz gözden kaçırdığımız. Önemli olaylardan bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri'nde Biden'ın, Başkan Joe Biden'ın e, Alaska'daki e, deniz koruma alanını açıklaması e, an, yani haberlere göre ama ee, yani geniş bir e, Arktik okyanusun, Alaska'daki Arktik okyanus e, kısmında e, petrol aramalarını tamamen durdurması ama karadaki petrol aramalarına özellikle de bir bölge bu Willow e, projesi denen bölgede izin verme eğiliminde oldu. Henüz kesin karar çıkmamış. E, hatta birkaç gün önce bu Willow e, petrol aramaları bölgesine izin verdiğine dair haberleri yalanladı. Ama ardından yeni çıkan haberlerde e, bu petrol aramalarının e, izin verilebileceği, çünkü Alaska'daki politikacıların ve al Alaska'daki e, iş sahiplerinin vesaire çok büyük bir baskı oluşturduğu söyleniyor. Bu Willow e, arama bölgesinin, petrol arama bölgesinin açılması için. E, buna karar vermesi halinde de Biden'ın iklim konusundaki e, verdiği sözlere, ters düşeceği ve bunun önemli bir hani önümüzde yaklaşan seçimler açısından da önemli bir destek kaybına neden olacağı söyleniyor. Ee, ama henüz kesinleşmedi gördüğüm kadarıyla. E, tam anlaşılamadı aslında Common Dreams'de yazılan Bret Wilkins imzalı yanılmıyorsam bir yazıda da kesinleşmiş gibi göründüğünü de belirtiyordu. Hmm. Ama e, gene de şey yapmak lazım yani çok kesinleşmiş gibi olduğunu söyleyen ve çevreci kesimlerden büyük tepkilerin yansıtıldı bu ölüm fermanıdır ve bütün söylediklerinin tersini yapıyor diye Evet Hatta şey diyorlar i̇şte, Eğer evet. vilov bölgesi petrol aramalarını açılırsa kiston eksele benzer bir e, protesto dalgası başlayabilir deniyor yani bunu tabi bir yandan Alaska'nın yerel politikacılarından gelen baskı. bir de orada iki parti anlaşmış Alaska'da. Hem cumhuriyetçiler hem demokratlar istiyormuş bunu. Dolayısıyla böyle bir e, şey altına almışlar Biden yönetimini. Ama öbür taraftan da Keystone Excel'e benzer bir protesto dalgasını da kaldıramayabilir. Dolayısıyla sanırım henüz onun pazarlıkları e, yürüyor olsa gerek. Bu arada bir haberde İngiltere'ye geçersek, e, pardon Hollanda'da aslında bu Önce Hollanda'da Extinction Rebellion'ın e, düzenlediği iklim eyleminde 700 kişi gözaltına alınmış. 700 kişi alınmış. evet inanılır gibi değil yani. Yani bir yol kesme eylemi bu. 700 kişi 698 ama sonra 700'ün üzerine çıktı diyorlar. Kişi gözaltına alınmış. E, bu gözaltılar giderek büyüyor. Yani yok oluş isyanının özellikle yaptığı eylemlerde. Onunla ilgili özellikle İngiltere'de de... E, verilen cezaların giderek şiddetlendiği, arttığı, bu kamu rahatsız etmeye ya da kamu, kamu zararına eylemde bulunma gibi bir suçlamadan dolayı bu George Monbyo'nun yazısını okumuşsunuzdur. Hmm. E, pek çok e, kişinin e, böyle haftalarca hapis cezasına çarptırıldığını çok ağır şekilde ama daha da önemlisi George Monbyo diyor ki bu e, herhalde ağırlaştırılan yasalar nedeniyle şeylerin, eylemcilerin kendilerinin savunmalarına izin verilmiyormuş mahkemelerde. Yani eylemciler bu eylemi, yol kapatma eylemini, blokaj eylemini neden yaptıklarını, işte iklim krizinin önemini vesaireyi anlatmak için ağzlarını açtığı anda e, hakim tarafından susturulup bunun konu dışı olduğu, e, bunun nedenini söyleyemeyecekleri söyleniyormuş. Ve e, ceza alan pek çok aktiviste e, ben neden e, bu eyleme giriştiğimi Söyleyemeyeceksem kendimi nasıl savunacağım diye e, şey yapıyorlar ve e, daha önceki yıllarda özellikle bazı e, George Bombay'ı e, berat ettirilen çeşitli aktivistlerin hikayelerinde ne yer vermiş e, herhalde artık buna izin vermeyen yeni bir e, baskıya geçmiş durumda İngiliz hükümeti e, şu anda bütün iklim aktivistlerine ceza yağdırmak için e, bir nevi savunma engelleme noktasına gelmiş durumdalar. Evet hatta yani iklim... Krizinden söz eden birine özel olarak söz ettiği için sanıklardan hapis cezası da vermiş hakim. Böyle de çok tuhaf haberler vardı. Yani savunmasını yapmasına da izin verilmemesi dünyanın en eski demokrasik hukuk devleti evet, evet. olması da çok tuhaf yani. Habeas Korpus'ta kalmıyor ki 1200'lere kadar geri gidiyor. Orada bu şeyden bahsediyorsun herhalde Ömer abi, David Nixon diye bir evet, aktivistten bahsediyor. David Nixon için susturmuş hakim ve şey demiş bize neden eylem yaptığını açıklayamazsın. Ne demek? Ne, ne diyecek o zaman? Nasıl savunacak kendisini? Yani şuna getiriyorlar işi. Yani sıf, kötü niyetten kendi kafasına estiği için trafiği engelleyen ya da bir yerin bir yere kendi zincirleyen birisiyle. Dünya yok olacağı için bu eylemi yapan kişi arasında bir fark olmadığı varsayımından yola çıkıyor e, yeni kanunlar herhalde. E, ve bunlardan bahsetmesini yasaklayınca e, Nixon da bunu tanımadığını söylemiş bu yasa Bunun üzerine e, herhalde biraz da itaatsizlikten yani evet, mahkemeye itaatsizlikten 8 hafta hapis cezası vermiş. Yani hakikaten Alice harikalarca diyarında mı desem ne oluyor bilmiyorum. Yani çok ilginç. Lewis Carroll'ı da analım. Evet. Evet. Tam da onun ülkesinde. Ee, çok sayıda haber var. Hızlıca bir iki tanesine daha en azından başlıklarıyla değinirsek. Bir fosfat kıyameti e, haberi vardı. E, The Observer'dan yani yine Guardian sitesinde. Yani e, Fosfat kaynakların, yani biliyorsunuz fosfat gübrede kullanılan e, bir şey, bir element ve fosfat kaynaklarının giderek tükendiği e, ama bu fosfatın gübre olarak e, son derece sorumsuz bir şekilde ve bol miktarda kullanılması nedeniyle de okyanuslarda, göllerde, akarsularda e, giderek ölü bölgelerin arttığı, işte bizim aslında Marmara'da yaşadığımız e, müsilaj felaketi de bunun bir, bir örneğiydi. Bunların giderek arttığını söylüyor ama bir yandan da fosfat kaynakları hızlı bir şekilde e, tükeniyor. O yüzden bir fosfagedon. E, kıyamet. Evet kıyamet diye bir e, şeyden bahsedilmeye başlanmış. Belki bundan daha sonra daha detaylı bahsederiz. Evet bunun bir de siyasi yönü var. Çok önemli bir siyasi yönü de var. Fosfat çok az ülkede bulunan bir maden mi diyeyim işte. Evet. Kaynak, mineral. mineral ve Afrika'daki son sömürge Fas'ın sömürgesi olan Batı Sahra'da çıkıyor o yüzden zaten dünyanın en zalim yönetimlerinden biri oluyor yani bunun üzerinde çok sayıda yazı ve röportaj vardı özellikle demokrasinin oraya gitmişti birkaç sene önce çok ilginç tanıklıklara da yer vermişti Pas göz açtırmıyor oradaki insanların haklarına çünkü fosfat elden gidecek diye. Evet, evet. E, Gris'ten bir haber e, devam edeyim. E, yeni bir analize göre e, Birleşmiş Milletler e, datası üzerinden küresel atık ticaretine bakan yeni bir e, şeye göre e, zengin ülkelerin yani Batı ülkelerinin işte Japonya, Avustralya falan dahil ee, bizim bildiğimizden ya da sanılandan en az iki kat daha fazla atık e, şeye e, gelişmekte olan ülkeleri atık ithalatı yaptığı ortaya çıkmış. Yani bu tamamen aslında e, hesaplama yöntemine göre yapılan bir e, anladığım kadarıyla değişiklik. E, aralarında Sedat Gündoğdu'nun da olduğu e, bir dört yazar tarafından yazılmış iPad'den çıkmış bir Plastik atık ticareti e, gizli sayılar diye bir rapor var. E, belki daha sonra Sedat'ı e, Sedat'la bunu konuşabiliriz. E, Türkiye'de dahil olmak üzere en büyük e, atık ithalatçılarından özellikle plastik e, atık ithalatçılarından biri Türkiye. E, aslında hiçbir şeyin şeffaf olmadığını ve gizlendiğini de çok net bir şekilde gösteriyor e, evet. bu haber. Evet. Bu da Senatlı'da konuşmak faydalı evet. olabilir ileride. Evet ee, ve hani programı kapatırken bir Yeşil Gazete'den bir haberle daha, çok yeni bir haberle daha bitirelim. Ee, Ember'in, e, düşünce kuruluşu Ember'in e, yaptığı yeni bir analiz, Türkiye'nin kömür ithalatının iki katına çıktığını ve Rusya'nın bir numaralı tedarikçi haline geldiğini gösteriyor. 2023 Türkiye Elektrik Görünümü analizi raporuna göre 2022 yılında Türkiye'nin elektrik üretimi için kömür ithalatı iki katına çıkmış 2022'de ve 5,3 milyar dolara ulaşmış. Üstelik Rusya'nın payı 2021'de %26 iken şimdi %40-45'e çıkmış. Yani Rus Rusya'ya olan enerji bağımlılığı giderek artıyor. Bir de bunu ak eklerseniz tabii e, iyice artıyor doğalgaz, e, kömür ve şimdi nükleer e, ve elektrik için daha doğrusu kömürden elektrik üretimi biliyorsunuz Türkiye'de yerli kaynak diye propagandası yapılıyor ama e, ithal kaynakların payı da giderek artmaya e, başlamış Türkiye'de. Kömür olan yönelimin artmasıyla birlikte bunu, evet, evet. bunu söylüyorduk zaten. Evet, ama bütün verilen taahhütlerin tamamen aksine olduğunu da yani gerek birleşiyor. Taahhütleri görüyorlar. artık kendileri de ciddiye almıyorlar zaten. Almadır, yani evet. bu e, uzun uzun üzerinde konuştuğumuz, yetersiz olduğunu söylediğimiz, laf ettiğimiz e, bu geçen COP'ta verdikleri yeni güncellenmiş ulusal e, katkı beyanı vardı ya. Evet. O mesela Birleşmiş Milletler'e hala teslim edilmedi. Yani evet. orada bakanın yaptığı bir konuşma olarak duruyor. Yani kendi yaptıkları şeyi kendileri de ciddiye almadıkları için artık e, ne desek boş. Neyse seçim, evet, seçimden haberi... sonra. Evet. <gülüyor> seçimden sonra inşallah tekrar konuşuruz. Diyelim e, vaktimizi geçirmeden burada bitirelim. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kal. Hoşça